Her şeyi hakkıyla bilip, haberdar olan Allah'a hamdolsun. Allah Azze ve Celle Şura Suresi 11. ayette, ''O'nun benzeri hiçbir şey yoktur, o hakkıyla işten ve görendir.'' buyurmakta. En'am Suresi 3. ayette, ''O Allah göklerde ve yerde tek ilahtır.'' Sizin gizlediğinizi de, açığa vurduğunuzu da, kazancınızı da bilir, buyurmakta. En'am suresi 59. ayette, Gaybın anahtarı yalnızca onun katındadır, ondan başkası bilemez. Denizde ve karada olan her şeyi bilir. Yere düşen hiçbir yaprak yoktur ki, yerin karanlığında hiçbir tohum yoktur ki, ondan haberi olmasın. Hiçbir yaş, kuru bir şey yoktur ki, apaçık bir kitapta bulunmasın, buyurmaktadır. Şehadet ederim ki yerde ve gökte hiçbir şeyin ondan gizlenemeceği, gizlenen ve saklanan her şeyi bilen Allah'tan başka ilah yoktur. Allah Azze ve Celle Taha Suresi 98. ayette ''Sizin ilahınız kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah'tır. O ilmiyle her şeyi kuşatmıştır.'' buyurmuştur. Ve yine şehadet ederim ki Muhammed Aleyhisselam onun kulu ve elçisidir. Allah Azze ve Celle onu Nisa Suresi 113. ayette şöyle vasıflandırmıştır. ''Sana bilmediğini öğretmiştir.'' Allah'ın sana olan lütfu çok büyüktür. Allah'ın salat ve selamı onun ailesinin, sahabelerinin ve onlara tabi olanların üzerine olsun. Ey Beytullah'a gelen hacılar, ey dünyanın her yerindeki Müslümanlar, Allah'a karşı gelmekten sakının ki dünyada ve ahirette mutluluğa ve kazanca nail olabilesiniz. Allah Azze ve Celle Bakara suresi 103. ayette... Eğer onlar iman edip Allah'ın emirlerine karşı gelmekten sakınmış olsalardı Allah'ın katından kazanacakları kendileri için daha hayırlı olacaktı. Keşke bunu bilselerdi." buyurmuş Bakara Suresi 190 Bakara suresi 194. ayette Allah'a karşı gelmekten sakının bilin ki şüphesiz Allah kendine karşı gelmekten sakınanlarla beraberdir buyurmuş. Bakara suresi 231. ayette Allah'a karşı gelmekten sakının bilin ki şüphesiz Allah her şeye hakkıyla bilendir.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 Allah Azze ve Celle kendisine karşı gelmekten sakınmak ile öğrenmek arasındaki bir bağı vurgulamak için Bakara Suresi 282. ayette Allah'a karşı gelmekten sakının, Allah size öğretmektedir, Allah her şeyi hakkıyla bilendir buyurmuştur. Allah Azze ve Celle'ye karşı gelmekten gerektiği gibi sakınmak, ibadet etmekte onu tek ilah kabul edip onun dışındaki her ne varsa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 İşte bu bütün peygamberlerin çağrısı Ankebut Suresi 16. ayette İbrahim Aleyhisselam'ın kavmine söylediği gibi Allah'a ibadet edip ona karşı gelmekten sakının eğer bilseydiniz bu sizin için daha hayırlıdır çağrısıdır. Allah Azze ve Celle kavimlerine kendisine ibadette tek ilah kabul etmelerini öğretmeleri için peygamberler ve nebiler göndermiş, kitaplar indirmiştir. Peygamberlerden hey peygamber kavmine müminun suresi 23. ayetindeki şu sözü söylemiştir. Ey kavmim Allah'a ibadet ediniz. Sizin için ondan başka ilah yoktur. Hala sakınmaz mısınız? Allah Azze ve Celle kelime-i tevhid la ilahe illallahın manasını kendisini ibadette tek ilah kabul etmek olarak kararlaştırmış Nahl Suresi 51 ve 55. ayetler arasında şöyle buyurmuştur. Allah dedi ki iki ilah edinmeyin. O ancak tek ilahdır. Yalnız benden korkun. Göklerde ve yerde olan her şey onundur. İtaat daima ona olmalıdır. Böyle iken siz Allah'tan başkasından mı korkuyorsunuz? Size ulaşan her nimet Allah'tandır. Eğer size bir sıkıntı dokunduğu zaman yalnız ona yalvarır veya karırsınız. Sonra sizden o sıkıntıyı kaldırdığı zaman, içinizden bir kısmı Rablerine ortak koşarlar. Bunu kendilerine verdiğimiz nimetlere nankörlük etmek için yaparlar. Şimdi eğlenin bakalım, yakında öğreneceksiniz. Allah Azze ve Celle'nin birliğine ve Muhammed Aleyhisselam'ın peygamberliğine şehadet getirmek, Allah'ın rızasını kazanıp, tekrar diriltileceğimiz günün dehşetinden bizi kurtarmayı sağlayacaktır. Muhammed Aleyhisselam'ın peygamberliğine şehadet etmek, onun haber verdiklerini doğru kabul edip, emirlerine itaat ederek, getirmiş olduklarıyla Allah Azze ve Celle'ye ibadet etmeyi kapsamaktadır. Allah Azze ve Celle Ahzab Suresi 45 ve 46. ayetlerde şöyle buyuruyor, Ey Peygamber, biz seni bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı, Allah'ın izniyle onun yoluna çağıran bir davetçi, ...ve nurlar saçan bir kandil olarak gönderdik. İki kısımdan oluşan kelime-i şehadet... ...İslam'ın erkanlarından ilkidir. İmam Bukhari ve İmam Müslim sahihlerinde naklettikleri... ...Abdullah bin Umar radıyallahu anh'tan rivayet edilen hadiste... ...Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İslam beş erkan üzere kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına... ...ve Muhammed aleyhisselamın onun elçisi olduğuna şehadet etmek... ...namaz kılmak, zekat vermek... Ramazan ayı oruç tutmak ve Beytullah'a varabilene hac eda etmektir. İslam'ın ikinci şartı da olan Namaz hakkında Allah Azze ve Celle bu Suresi 45. ayette, Namazı kıl ki şüphesiz namaz, insanı hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Elbette Allah'ı anmak en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı bilmektedir. Zekat, Allahu Teala'nın kitabında namazla eş tutulmuş, İslam'ın üçüncü erkanı olmuştur. Zenginin malından bir kısmı zekat olarak alınarak, toplum dayanışmasında ve kamu faydasına katkıda bulunacak İslam dininin güzelliklerini ortaya çıkarmaktadır. Ramazan ayı oruç tutmak İslam'ın erkenlerinden olduğu gibi Beytullah'ı hac etmek de İslam'ın erkenlerindendir. Allah Azze ve Celle El İmran Suresi 97. ayette Beytullah'a bir yol bulabilenlerin hac etmesi Allah'ın insanlar üzerindeki bir hakkıdır buyurmuştur. Ey kıymetli hacılar! Allah subhanehu ve teala bu hac farizasını eda etmeyi koralaştırarak sizlere lütufta bulunmuştur. Öyleyse siz de eda ederken peygamberiniz sallallahu aleyhi ve sellemin yolunu izleyin. i̇mam Müslim sahihinden naklettikleri. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh'dan rivayet edilen hadiste peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Hac ibadetlerinizi benden alınız. Allah Azze ve Celle Bakara Suresi 197. ayette şöyle buyuruyor. Hac bilinen aylardadır. Kim o aylarda hacca başlayıp kendisine farz kılarsa hanımına yaklaşmak, günah işlemek ve kavga etmek yasaktır. Siz ne hayır işlerseniz Allah bilmektedir. Azık edininiz. Şüphesiz azıkların en hayırlısı Allah'a karşı gelmekten sakınmaktır. Ey akıl sahipleri bana karşı gelmekten sakının. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dindeki mertebelerinden de bahsetmiş. İhsanın Allah'ı görürcesine ibadet etmek olduğunu, kulun Rabbini görmese de Rabbinin onu gördüğünü açıklamıştır. İmanın erkenlerini Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine, ahiret gününe hayrı ve şerri ile kadere iman etmek olduğunu belirtmiştir. Ey Beytullah'a gelen hacılar! Ey dünyanın her yerindeki Müslümanlar, kendime ve size en hayırlı azık olan Allah'a karşı gelmekten sakınmanızı, hayırlı amelleri işlemekte tez davranmanızı tavsiye ediyorum. Allah Azze ve Celle İmran suresi. 133. ayette Rabbinizin sizi bağışlamasına ve Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için hazırlanmış genişliği göklerle yer arası kadar olan cennete koşun buyurmuş. Hac suresi 77. ayette hayrı işleyin ki kurtuluşa eresiniz buyurmuştur. Ey Allah'ın kulları bilin ki hayırlı işlerde tez davranılması gereken eylemlerden birisi de Müslüman kişinin davranışlarını düzenleyip onu en güzel bir şekilde biçimlendiren İslami, değer, İslami değerlere bürünmektir. Allah Azze ve Celle Yüce Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu değerlere sahip olduğunu belirttiği Kalem Suresi 4. ayette şüphesiz sen yüce bir ahlak üzerisin buyurmaktadır. İmam Tirmizi Sahih'inden naklettiği Cabir bin Abdullah radıyallahu anh'tan edilen hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: İçinizden en çok sevdiğim, kıyamet gününde bana en yakın olacaklar ahlakı en güzel olanlarınızdır. Genel anlamıyla güzel ahlak Müslüman olan veya olmayan tüm insanların ortak değeridir. Zira o gerek sözde gerek eylemde en doğru davranış biçimidir. Nitekim Allahu Teala Bakara suresi 83. ayette insanlar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 Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir buyurmuş. Rum suresi 60. ayette sabret şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. Kesin imana sahip olmayanlar sakın seni gevşekliğe ve tedirginliğe sürüklemesin buyurmuştur. Ayet-i kerimede kişiyi seviyesiz davranışlardan ve sonuçlarına katlanılmasından sakınmak öğütlenmiştir. Müslüman kişi köklü değerlerinden dolayı cahili kışkırtanı ve hayra mani olan kimseleri asla önemsemez. Zira o Allah azze ve celle'nin Kasas Suresi 55. ayetini kendine şiar edinmiştir. Boş sözü boş sözü işittikleri vakit ondan yüz çevirirler ve derler ki bizim işlerimiz bize ''Sizin işleriniz de size, selam olsun size, bizden size zarar gelmez, biz cahilleri istemeyiz.'' Müslüman aynı zamanda unutmamalıdır ki bu tür kişileri muhatap almak, onların batıl amellerine yardım etmekte, bu da onları hayli sevindirmektedir. Hatta bazıları sırf bunun için harekete geçmekte, bununla birlikte sahtekarlıklarının tehlikeleri açığa çıkmaktadır. Doğrudan yapılan bir hakarete karşı durmak ihmal edilmemeli, bütün bunlar İslam'ın hikmetleri ölçüsünde yapılmalıdır. Ey Allah'ın evini hacca gelen Müslümanlar, İslam'ın değerlerinden bir diğeri de her türlü nefretten, küskünlükten ve bölünmekten kaçınmaktır. Aksine İslam birbirimize karşı davranışlarımızda dostluk ve merhameti öğütler. Bu değerler Allah Azze ve Celle'nin El-i Suresi 103. ayette Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ve parçalanmayın ayeti kerimesinde geçen Allah'ın ipine sımsıkı sarılın öğütünün en önemli anlamlarından biridir. Birlik, Kardeşlik ve yardımlaşmak, ümmetin birlik ve bütünlüğü güvence altına alıp başkalarına karşı iyi davranmayı sağlayan bir sınır hattı gibidir. Muhakkak ki bu değerler İslam'ın ne denli kucaklayıcı bir ruha sahip olduğunu belirtir. Öyle ki güzellikleriyle tüm insanlığı kapsar. Nitekim İmam Ettebarani muiceminde Cabir bin Abdullah radıyallahu anh'tan rivayet edilen hadiste İslam dininin peygamberi Muhammed aleyhisselam şöyle buyurmuştur. İnsanların en hayırlısı, insanlara en faydalı olandır. Tam da bu nedenden dolayı, İslam çifte standartlığı reddeden, insani prensipleri ve asla değişmeyen yasalarıyla yücedir. Zira herkes için iyilik yapmayı dilemiş, kalpleri birleştirmiştir. Nitekim bu değerlerle, İslam'ın nuru yayılmış, dünyanın dört bir yanındaki toplumlara ulaşmıştır. Zira bu hayrı ulaştırmak için, Allah'a verdikleri söze sadık, ardı sıra nice erler bu yola baş koymuştur. Böylece doğru olan bu yola hidayet erbabı birçok er katılmıştır. İslam'ın doğru yolunu tutmuşlardır. İlimde yüksek makama erişen alimlerin ise bu çağrıyı açıklamakta İslam hakkında yanlış ve hatalı düşünceleri düzeltmekte büyük gayretleri düşünmüştür. Ey Beytullah'a gelen hacılar! Şüphesiz bu vakfeniz dualara icabet edilen yerden biridir. Nitekim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Arafah hutbesini verdikten sonra bir ezan iki kâmet getirerek öğlen ve ikindi namazını cem edip kısaltarak kıldıktan sonra güneş batınca dek ayakta durarak Allah'ı zikledip ona dua etmiştir. Daha sonra pür sükûnet ve huzur içinde Müzdelife'ye geçmiş ashabına da bu hal üzere olmayı tavsiye etmiştir. Akabin. De, Müzdelife'de akşam namazını, 3 yatsı namazını da 2 rekat kılıp istirahate çekilmiş, sabah namazını Müzdelife'de kıldıktan sonra güneş bir hayli yükselene dek zikir ile meşgul olmuştur. Daha sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mina'ya gidip Akabe cemresini 7 çakıl taşıyla taşlamış, kurbanını kesmiş, tıraş olmuş ve ihramdan çıkmıştır. Mekke'ye gidip tavaf ettikten sonra Mina'ya geri dönmüş teşrik günlerinde de burada kalmıştır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mina'da bulunduğu süre zarfında Allah'ı çokça zikretmiş. Her gün üç cemreyi sırasıyla önce küçüğünü yedi çakıl taşıyla taşlamış. Sonra orta cemreyi yedi kez taşlayıp dua etmiş. Sonra da Akabe cemresini yedi kez taşlamıştır. Özrü olanların Mina'da kalmamasına ruhsat vermiş. Kendisi ise Zülhicce'nin on üçüncü gününe kadar kalmış. Acele edip on ikinci günde Mina'dan ayrılmak isteyene izin vermiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ibadetlerini bitirdikten sonra dönüş yolculuğuna çıkmadan evvel veda tavafını eda etmiştir. Ey Müslümanlar! Büyük bir fırsat olan bu zaman dilimi yüce arafet günü iyi değerlendirin. Allahu Teala Ma'da suresi 3. ayette şöyle buyuruyor. Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'ı seçtim. İmam Müslim'in sahihinde naklettiği, Müminlerin annesi Ayşe radıyallahu anh'dan rivayet edilen hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Allah azze ve celle'nin Arafat günü kadar hiçbir günde kullarını cehennem azabından azat etmemiştir. Öyle ki kullarının amelleriyle meleklere karşı iftihar duyar. Allah'a çokça dua edin. Öyle ki Allah dualarınıza icabet edeceğine dair söz vermiştir. Allahu Teala Mümin Suresi 60. ayette Rabbiniz şöyle dedi. Bana dua edin, duanıza cevap vereyim. Buyurmuş Bakara suresi 186. ayette kullarım beni sana sorarlarsa bilsinler ki gerçekten ben onlara çok yakınım. Bana dua edince dua edinin duasına cevap veririm buyurmuştur. Allah'ım sen hacıların ibadetlerini kabul et, dualarına icabet et, işlerini kolaylaştır ve günahlarını bağışla. Allah'ım sen hacıların yurtlarına, evlerine sağ salim dönmelerini nasip et. Allah Teala Bakara Suresi 200 Birinci ayette şöyle buyuruyor, onlardan kimileri de derler ki, Rabbimiz bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateşin azabından koru. Allah'ım Müslümanların hallerini düzelt, aralarını kaylaştır, içlerinde ilmi ve hayır yay. Zürriyetlerini salihlerden eyle, rızıklarını bereketlendir ve cennetine girmeyi nasip eyle. Allah'ım İk'i Mukaddes Mescid Hizmetkarı, Kral Selman bin Abdülazizi ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ı hayırda muvaffak eyle, onlara başarı ve yardım ihsan eyle, onların ve hükümetlerinde görev yapanların, İslam'a, Müslümanlara ve tüm insanlara yapıp yapacakları iyilikleri güzellikle mükafatlandır. Onlara yardımını ve desteğini esirgeme. Allah'ın salat ve selamı, Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın ailesinin ve ashabının üzerine olsun.